Bakara suresinin bir önceki bölümde mealini verdiğimiz kısmı Hz. Musa'nın hayatından Kızıldeniz'i geçmesiyle başlayan bir kesit içermekte olup Oğulları’nın tarihine dair ayrıntılı bilgilerin yer aldığı Araf suresindeki 22 ayetin tam bir özetidir. Ancak Araf suresindekilere ilaveten burada bazı bilgiler daha bulunmaktadır. Şöyle ki 52. ayette İsrailoğullarının altın buzayı tanrı edinmelerinden sonra Allah tarafından affedildikleri, 55. ayette tekrar yoldan çıkarak Allah'ı açıkça görmedikçe Musa'ya inanmayacaklarını açıkladıkları, bu yüzden bir zelzele felaketine uğratılarak yerlere serildikleri, 56. ayette de ölülerin dirilmesini andırır bir şekilde ayrılıp kendilerine geldikleri bildirilmektedir. Daha önce de özetle belirtildiği üzere Hazreti Musa Mısır'a giderek burada Firavunlar yönetiminde yüzyıllar boyu esir ve parya muamelesi gören İsrail oğullarını kurtarmak istemiş. Ancak uzun tartışmalara ve mücadelelere rağmen Firavunu ikna edemeyince kavmini yanına alarak Mısır'dan kaçmış. İsrail oğulları. Bir mucize eseri olarak yarılıp kendilerine yol açan Kızıl Deniz'den geçerken onları takip eden Firavun ve onun güçleri denizin tekrar eski halini almasıyla boğulup gitmişlerdir. Bu suretle İsrail oğullarını Sina'ya geçiren Hazreti Musa, Allah'ın buyruğuna uyarak şeriat hükümlerini öğrenmek ve Tevrat levhalarını almak üzere Tuğra gitmiş 40 gün burada kalmıştır. Bu sırada Musa'ya vekalet eden Hz. Harun'un muhalefetine rağmen İsrailoğulları Samiri denilen bir kuyumcunun imal ettiği altın buza heykeline tapmaya başladılar. 54. ayette bu buzaya tapma olayı İsrailoğulları'nın nefislerine zulmetmesi şeklinde değerlendirilmiştir. Sözlükte zulüm kelimesi bir şeyi olması gerekenin dışına saptırma, adaletsizlik, zorbalık haksızlık, kötülük gibi anlamlar ifade etmekte olup, terim olarak genellikle dini ve ahlaki kanunlarda belirlenmiş sınırları aşan, adalet, hakkaniyet ve eşitlik ilkelerine ters düşen davranışlar için kullanılır. Ayrıca hukuk ve ahlak dilinde çok genel bir ifadeyle haktan batıla sapmak, rızasına aykırı olarak birinin mülkü üzerinde tasarrufta bulunmaya kalkışmak, Haddi aşmak gibi tanımların yapıldığı da görülür. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli isim ve fiil kalıplarıyla pek çok ayette geçen zulüm kelimesi biri itikat, diğeri ahlak alanı ile ilgili olmak üzere iki ayrı bağlamda kullanılır. İlk kullanıma göre zulüm kelimesi genellikle şirk, inkar, günahkarlık, fısk, fucur İtikadi ve ameli bakımdan Allah'ın koyduğu kuralları, sınırları çiğneme, aşma, taaddi, israf gibi kavramlarla yakın bir anlam ifade eder. Buna göre şirk büyük bir zulümdür. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Her kim Allah'ın koyduğu kuralları çiğnerse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Kur'an'da ahlaki bağlamdaki kullanımına göre zulüm kelimesi hak, hürriyet, eşitlik gibi konulara ilişkin olarak haddi aşmak ve başkasının hakkını ihlal etmek, başkasına zarar vermek anlamını ifade eder. Bu tanıma göre zulüm, haksızlık ve adaletsizlik demek olup her şeyden önce Allah için düşünülmesi imkansız olan bir durumdur. Zira Allah kullarına asla zulmedici değildir. Hiçbir kimse ondan kıl payı kadar bile haksızlık görmez. Şu halde bu anlamıyla zulüm, dini sorumluluğu olan akıl sahibi varlıklara özgü bir tutum olup Allah tarafından kesinlikle haram kılınmıştır. Ayrıca kişi kime karşı ve ne tür bir kötülük işlemiş olursa olsun aslında Kur'an-ı Kerim'e göre bu kötülüğü öncelikle kendi nefsine karşı işlemiştir. Nitekim konumuz olan kısmın 54. ayetinde de İsrailoğlarının altın buzaya taparak şirke sapmak suretiyle inanç ve amel konusunda Allah'ın koyduğu sınırı aşmaları, böylece bir kuralı çiğnemeleri sebebiyle onlara şüphesiz siz buzağı tanrı edinmekle kendinize zulmettiniz buyrulmuştur. Araf suresindeki bilgilere göre Sina dağından dönen Musa'nın bu ağır suçtan dolayı gösterdiği çok sert tepkinin ardından Yüce Allah şükretmelerine, ıslah olup kendilerine gelmelerine bir fırsat vermek üzere onları bağışlamış. Bu arada Hazreti Musa onlardan altın buzayı tanrı edinerek Allah'a şirk koşmuş olmalarından dolayı tövbe edip yaratanlarından af dilemelerini istemiş ve ''Nefislerinizi öldürün'' demiştir. Bu son ifadeden neyin kastedildiği hususunda kesin bilgi yoktur. Müfessirlerin çoğunluğu bu ifadeyi ''Birbirinizi öldürün'' şeklinde anlamışlardır. Fakat Kur'an'da ve sahih hadislerde bunu destekleyen bir kanıta rastlanmamaktadır. Buna karşılık Tevrat'ın çıkış bölümünde Tanrı'nın buzağaya tapanlara cezalarını çekmek üzere ellerine kılıçlarını alarak birbirini öldürmelerini emrettiği, böylece baba oğul demeden insanların birbiriyle çarpıştığı ve neticede 3000 bin kişinin öldürüldüğü bildirilmektedir. Bu ifade genellikle peygamberlerini dinlememeyi alışkanlık haline getiren İsrailoğullarının bu yüzden iç savaşa kadar varan toplumsal bir ihtilafa düşüp kan döktüklerine ve ancak Hz. Musa'nın gayretleriyle iç barışı sağladıklarına işaret eder. Muhammed Reşit Rıza, makbul, nasuh bir tövbenin kötülükten vazgeçerek pişman olup özür dilemekle, ibadet ve hayırlı amellere yönelmekle gerçekleşebileceğini, bunun ise genellikle insan nefsine çok ağır geldiğini ifade ederek, ayetteki nefsi öldürmekten böyle bir tövbenin kastedilmiş olabileceğini düşünür. Mutasavvıflar ise, nefislerinizi öldürün buyruğunu, kötü duygularınızı, ''Bencil isteklerinizi yok ediniz'' şeklindeki ahlaki arınma manasında yorumlamışlardır. Bir sonraki programımızda yine kaldığımız yerden devam etmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun.